Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Salat ve selam. salam Allahüssemmatın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve Bismillahirrahmanirrahim ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve sallamın ve aleyhi ve çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Üstad Hazretleri bu mektupta çok önemli bir prensibi bizlere arz ediyoruz. Ya münakaşa zaten hiçbir zaman doğru bir metot değil. Çünkü insanların hislerini ayağa kaldırır, enaniyetlerini ayağa kaldırır. Dolayısıyla insanlar tarafsız ve insaflı olamazlar münakaşa sırasında. Münakaşanın ateşi arttıkça da e, bu tarz yanılgılar, yanılgıya sebep olan durumlar daha bir bariz görülür hale geliyor. Evet, dolayısıyla hiçbir zaman münakaşa hoş bir şey değil. Hele de mesail imaniyenin doğrudan doğru imana taalluk eden bir meselenin münakaşa suretinde konuşulması doğru değil. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız kader ve cüz-i ait 26. söz hatırıma gelmemişti, size söylememiştim, ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczacı Efendinin o sözleri mütalaa etmesine havale ettiğimin sırrı şudur ki, evet bir sual soruluyor, üstüde i̇şte çok geniş bazı mevzuları nazara arz ediyor, bunları okuyun diyor. Burada bir sır var, nedir o sır? O çeşit meselelerde, meselelerdeki şüpheler erkan imaniyenin zaafından ileri geliyoruz. O sözler ise erkan imaniyi tamamıyla ispat ederler. Yani olayın kaynağına inmek önemli, yani tıpta semptomatik tedavi diye bir şey var, yani hastalığın kendisini değil, hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi. Yani mesela ateşini, insanların düşürebilirsiniz ama asıl ateşin kaynağı nedir ona inmeniz gerek. Bazen çok ciddi meseleler olabilir, altta yatan hastalıklar olabilir, ateş onun belirtisi olur. Dolayısıyla tek başına ateşini hastanın gidermeye çalışmak semptomatik tedavidir. İşin aslına, kaynağına inmeyen yüzeysel bir tedavidir. Hastanın hastalığını da gizler belirtilerin ortadan kaldırdığı için ve hastalık daha bir derinleşir, kökleşir. Belki önü alınamaz bir hal alabilir. Dolayısıyla semptomlarla yani belirtilerle, görüntülerle uğraşmamak meselenin aslına böyle bir tabi bir hazık, Usta, uzman, e, mesleğinin eri bir doktor gibi kökenli inmek gerek. E o kökenli e, merhem olmaya, deva olmaya çalışmak lazım. Bizim Hazretler de öyle yapıyor. Yani sorular var ama soruların asıl kaynağı iman esaslarının bazılarındaki bir zaaptır. Üstad onun için mesela kadere tahallük eden bir mevzu burası. Dolayısıyla kader risalesini tavsiye ediyor temelde. Onu okuyun, Cevabınızı bulursunuz diyor. Evet. Bu da bizim için çok önemli, temel bir meseleyi gündeme getiriyoruz. Demek ki sorular sorulduğunda sadece soruya cevap vermemek lazım. Yoksa hastanın sadece görünen ateşini düşürmüş oluruz. Alttaki hastalığını keşfetmemişsek bir fayda hasıl olmaz. Evet. Üstad Hazretleri zaten bu asrın en temel hastalıklarının kim, ne, ahlak problemi, efendim davranış problemi, metot problemi, tembellik problemi vesaire gibi birçok şey sayılabilir. En temelde iman problemi yattığını görüyor. Çünkü ahlaksızın ahlaksızlığın temelinde de iman zafiyeti var, yolsuzluğun temelinde de iman zafiyeti var. Anarşinin temelinde de vesaire vesaire. Dolayısıyla üstad bütün mesaisini ta her şeyin kökeni olan imana getirip dayandırıyor. Dolayısıyla asıl tadilatını, tamiratını imaretini iman mevzu üzerine koymuş bulunuyor. Onun için bütün tür sorularda da metot böyle olmalı gerçekten de. Birinci sualiniz, <gülüyor> Hz. Adem'in aleyhisselam cehennemden ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme idik hâli ne hikmete binaendir? Evet, Hz. Adem için cennetten çıkarıldı. Ve sonra Adem oğullarından bir kısmının için cehenneme sokuluyor. Bunun hikmeti ne? Bu konuda çünkü çok çeşitli e, tartışmalar söz konusu olabiliyor. Hatta e, Hristiyanlığın en temel belki en temel görüşlerden bir tanesi asli günah diye. Onların uydurdukları, hakikatte bir alakası olmayan, yani Hazreti Adem'in haşa e, günahının biz e, aritâ mirasçılarıyız. Her insan günahkar doğar gibi bir düşünce bile telkin edilmiş. Hatta Hz. İsa'nın gelişi bile onlara göre sanki insanların günahını affettirmek için kendisinin cezayı çekmesi gibi. Çok tuhaf insan aklına sığışmayan hurafevari çıkarımlar da söz konusu. Onun için bu soruyu Üstad yalın bir şekilde soruyor. Hz. Adem'in cennetten ihracı. Niçin? Bir kısım beni adam niçin cenneti idhal ediliyor. El cevap hikmeti tavziftir. Yani cezalandırılmak üzere dünyaya gönderilmiş değil sadece. Böyle anlamak lazım. Bir görevle gönderilmiş, tavzif. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiyatı maneviyeyi beşeriyenin ve bütün istidadatı beşeriyenin inkişaf ve embisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i bir aynayı camiye olması o ve zayıfin Evet, dolayısıyla cezalandırmak için göndermemiş dünyaya. Ki zaten o af dilemiş, affedilmişti. Evet, fakat insanın mahiyeti çekirdek hükmündeydi cennette. Bunun bir ağaç olması lazımdı. Ama cennet bu çekirdeği ağaç yapacak durumda değil. Çünkü her çekirdeğin ağaç olması için farklı bir zemine ihtiyaç var. İşte insanın da e, insandan beklenen mahiyetin de hasıl olması için yeryüzü gibi bir vasata ihtiyaç vardı. Onun için dünyaya gönderildi. Neymiş o vazife tekrar okuyalım. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün maneviyi maneviyî beşeriyen. Yani. yani insan Diğer varlıklardan çok farklı. Bir insan tek başına bir tür gibi adeta. Her bir insan farklı bir şey. Ve insan alabildiğine büyük bir kapasite taşıyor ve bu kapasiteyi çekerekken kocaman bir çınar olabilecek potansiyeli sahip insan. Evet. Dolayısıyla insan bu manevi olarak tabii. Manevi terakki için bir zemine ihtiyaç vardır. Bütün İslamiyet ve Şerif-i bir satları. İnsana ekilmiş bir sürü kabiliyet, çekirdekleri var. Değişik değişik hissiyatlar, şunatlar var insanda. Bunların da gelişmesi, genişlemesi, inkişaf etmesi gerekiyordu. Ve mahiyetinin bütün esma-ı ilahi bir aynayı cami olması. Evet, tam da insanın beklenen bu. İnsan öyle bir mahiyette yaratılmış ki, kainatta ne varsa fark edebilecek duygularla, donanımlarla donatılmış insan. Dolayısıyla kainatta tecelli eden bütün isimleri tek başına fark edebilecek bir kapasitede insan. Hatta kainatta görülüp de fark edilemeyen birçok hassa insan tarafından fark edilebiliyor. Dolayısıyla insanın kalbi, insanın mahiyeti adeta kainata denk, hatta kainattan döte. Yani kainatta tecelli etmeyen ilahi isimlerin birçoğu insanda tecelli edebiliyoruz ya da melaykenin bile fark edemeyeceği tecellileri insan, kendisindeki bu zengin kabiliyetler, cihazatlar dolayısıyla fark edebiliyoruz. İşte bu fark edebilir bir hale gelmek için bir farkındalık e, egzersizinden, idmanından geçmesi lazım insanın. İşte onun için insan dünyaya gönderiliyor. Yani dolaşılır sadece bir ceza yeri değil dünya insan için. Eğer Hazreti Adem cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı. Yani cennet bu çekirdeği neşvüne malandıracak, büyütüp inkişaf edecek bir vasat değil demiştik. Niye? Çünkü hiçbir günahın olmadığı bir yer. İnsan, insan için hiçbir zorluğun, zorlanmanın olmadığı bir yer. Böyle bir yerde imtihan olmaz ki. Evet. Adem cennette kalsaydı, Hazreti Adem cennette kalsaydı melek gibi makamı sabit kalırdı. Yani meleki bir hayat yaşardı insan. Şeytanın insanı ayartması yok. Nefsinin insana musallat olması yok. Her şey ayan beyan. Böyle bir iman konusunda bir zorlanma söz konusu değil vesaire. Dolayısıyla insanın cennette kalması insan için çekirdeğe hapsolması anlamına gelirdi. Yaratılışında bir anlamı kalmazdı. Çünkü Allah'ın zaten o tür yani günah işlemeyen makamı sabit, mahlukları çok. Melaikeler, ruhaniler esnafı olarak. Dolayısıyla eğer insan cennette kalsaydı, işte insan çekirdekken ağaç olamayacaktı. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melakeler çoktur ve o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet ilahiye, nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muafık bir dar teklif iktiza ettiği için, melakelerin aksine olarak, Muktezai fıtratlar olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Evet. Belki hikmet ilahiyye nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muafık bir darı teklif iktiza ettiği için. Yani insan için öyle bir idman yerine ihtiyaç var. Egzersiz yerine ihtiyaç var. Onun için Cenab-ı bunu e, murad ettiği için Melaikenin aksine olarak muktezayı fıtratlar olan malum günahlı. Yani i̇nsan melek değil. Evet, Fıtratlarının lazımı yani fıtrat günaha meyilli bir şekilde yaratılmış. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın e, merhameti olmasa insan hayır işlemez hep günah işler. Çünkü insanın fıtratı günah işlemeye meyilli, aldanmaya meyilli, gaflete meyilli vesaire. Dolayısıyla fıtratlarının muktezası bu. Bununla günah işlemesi neredeyse spontan, kendiliğinden bir durum bir anlamda. Evet. İşte o malum günahla yani bir çeşit bahane olan o günahla cennetten ihraç edildi. Demek Hz. Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet ve mahsır rahmet olduğu gibi. Yani sadece cezalandırmak için yapılan bir işlem değil müthiş bir hikmeti bir gayeyi gerçekleştirmek üzere geliyor insan dünyaya ve aslında insan dünya gelişi insan için çok büyük bir rahmet. Evet. Rahmet deyince hemen yağmur da akla geliyor. Yani e, çekirdeklerin rahmetle buluşmasıyla çekirdek adete bir anlamda çürür fakat işin iç, içinden bir filiz çıkıp serilip serpiliyor ve göklere serçeken bir ağaç haline geliyor. Adeta onun gibi. Yani insana dünyaya indirilici bir çeşit rahmet hükmüne geçiyor. Adeta suyla buluşan, toprakla buluşan bir çekirdek hükmüne geçiyor insan. Evet. Küffarın da cehenneme idihalleri haktır ve adalettir. Demek ki insan gerçekten dünyaya gelmeliydi. Bunda çok büyük hikmetler var. Çok muazzam nimetler, rahmetler var. Diğer taraftan da Küfarın cehenneme idhalları haktır ve adalettir. 10. sözün 3. işaretinde denildiği gibi, kendinden kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Yani hayat dakikaları sınırlı adeta insan dünyada yaşayışı. E ne kadar günah işleyebilir ki bir insan diye insan aklına geliyor. E bu sınırlı e, efendim nefese sahip bir insanın kısacık hayatta nasıl böyle sonsuz bir cezaya müstahak olacağını insan sorguluyor tabi merakla. Üstad da buna cevap vermiş oluyor. Çok hmm. özetle, asıl tafsilatı 10. sözün 3. işaretine demek ki orada denildiği gibi Çendan kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Yani daracık bir zamanda işlenebilir bir günah ama çok büyük zamanlar işgal eden bir cezaya çarptırılır. Nedir? Bir insan bir iki dakikalık bir intikam ee, zevkiyle birisini öldürüyor ve milyonlarca dakika hapis yatıyor. Dolayısıyla bir iki dakika illa bir iki dakika e, ceza görecek diye bir şey yok. Demek ki e, günahın büyüklüğü sürenin e, temadiyetiyle sürekliliğiyle ilgili değil. Yani. Hatta bir insan bir dakikada bin insanı öldürebilir. Dolayısıyla insan eğer öyle uzun bir ömrü olsaydı öldürür. E, Cezasının boyutlarını düşünmek bile insanın çok uzak olurdu. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir. Nasıl bir günahtır küfür? Bütün kainatı tahkirdir. Kainata yapılmış çok ciddi bir aşağılamadır. Hakarettir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Bunu değersizleştirmek. Ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerini teksiptir. Her varlık gibi ayetlerde o ayetlerde ifade edildiği gibi sürekli Allah'a tesbih halinde ve her şey her haliyle değişik dillerle sürekli Cenab-ı ilan ediyor bütün kainata karşı. Ama biz sanki hepsini yalancı diyerek tahkir etmiş oluyoruz bir anlamda da. Ve mevcudat aynalarında cilveleri görünen Esma-i İlahiye'yi Ve Her tarafta Cenab-ı kendi sanatını gösteriyor. Gözler kamaştırır bir şekilde. O insanların hepsini yok sayıyoruz. Adeta küçümsüyoruz. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere, mevcudatın sultanı olan Kahar Zülcelal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adelettir. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı kendi esmasına bile bu kadar hakaret ettiği için bir insan böyle bir cezayı hak ediyor. Çünkü esması sonsuz, esmasının tecellileri sonsuz Cenab-ı Hakk'ın. Tamamı insan reddettiği için, tekzip ettiği için, hafife aldığı için çok ciddi bir cezayı gerektiriyor. Diğer taraftan bütün mahlukatın bütün kıymetini tenzil ediyor. Çünkü Allah adına kainata bakmadığı için, Allah'ı Allah inkar ettiği için her şeyi tesadüflere havale ediyor. Değeri ciddi oranda düşüyor. Yani işte Leonardo Vinci'ye izaf edilen bir kağıt parçası milyonlarca liraya satılıyor. Ama bunun Leonardo Vinci'den irtibatı kesildiğinde eski bir kağıt parçasından ibaret kalıyor. Dolayısıyla insan kainataki neye baksa hepsi cenab Bakın antika birer sanatıdır. Eğer onu biz Allah'a izafe edersek Mucize hükmünde oluyor. Kıymet o kadar yükseliyor. Ama sıradan şeyler nazarıyla baktığımızda kıymeti ne kadar da yitiyor. Bütün kainata bir hakaret. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine bir hakaret. Dolayısıyla bunun cezası suç sonsuz. da sonsuz olur elbette. Evet. Dolayısıyla insan cehenneme girişi de çok akıldan uzak değil. Cezanın ebedi oluşu bile bir anlamda insan böyle düşündüğünde e, akıldan uzak değil. Evet. İkinci sualimiz. Şeytanların halkı ve icadı niçindir? Evet. Birçok insan bunu soruyor. Özellikle şeytan maskarası olmuş insanlar daha çok soruyor bunu. Şeytanın halkı ve icadın niçindir? Yani Allah bu şeytanı niçin yaratmış? Hatta şu da insan aklına geliyor. Yani Hazreti Adem'e secde emredildiğinde melaikelere şeytan buna uymuyor. Sonra da niçin uymadığı sorulunca ben ondan daha hayırlıyım diyor. Ve bunun üzerine rahmetinden kovuluyor Cenab-ı Hakk'ın. Ve Cenab-ı Hak'tan mühlet istiyor şeytan. Kıyamete kadar. Mühlet de veriliyor ona. Sen diyor insanlar hiçbirini sana itaat eder bulmayacaksın. Tarzında Cenab-ı meydan okuyor bir anlamda. Dolayısıyla sanki haşa burada Cenab-ı Hakk'ı kandırmış gibi bir ima hissedebilir insanlar. Hayır. Şeytanın böyle diyeceğini Cenab-ı Hakk biliyor. Ve zaten insan şeytanla insan oluyordu bir anlamda. Yani gece ve gündüz gibi İnsan ve şeytan da aslında ayrılmaz bir ikili. Çünkü insanın terakki zemberi şeytana bağlı. Şeytan insana musallat olacak ki insan kendisindeki başta irade olmak üzere bütün kuvvelerini geliştirebilsin. Bir idman yapabilsin. Yani şeytansız insan eksik oluyordu. Evet. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kebirin halkı kebirdir. Yani şeytan bütün insanları yoldan çıkarıyor ve kahir eksertin yoldan çıkarıyor. Bizler de günah sokuyor sürekli. Allah'ın rızası aleyhinde çalışıyor. Dolayısıyla bu bir şerse Allah bu şeri nasıl yaratır ki? Allah şer yaratır mı diye insan soru soruyor. Bu bir çirkinliktir. Allah bu çirkinliğe ortak olur mu aşağı? diye insan aklına geliyor. El cevap, haşa halkı şer şer değil, belki kes bir şer şerdir. Bu çok mühim akideye ait bir kaide. Yani şerri yaratmak şer değil. Şerri kast etmek, şerre niyet etmek, şerre teşebbüs etmek şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netayice bakar. Cenab-ı Hak şey yaratırken o yarattığı bütün sonuçlarını görür, öyle yaratır. Yani çok yönlü Cenab-ı Hak olayları tabiri caizse dizayn ediyor. Kesp hususi bir mübaşeret olduğu için hususi nitayıca bakar. Ama insan bir şeye kastederken bir şey düşünerek o işi yapıyor. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Allah yağmuru yaratmış. Çok neticeleri var yağmurun. Çoğu da güzel. Hayatın kaynağı bir anlamda. Su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, yağmur nicadı rahmet değildir diyemez. Yani işte evini derenin içerisine kurup, sele maruz kaldığında, bundan şikayet hakkı yok. Evet. Ya da dikkatsiz davranıp, şemsiyetsiz, paltusuz, günü yağmurun altında kalıp hasta olursa bunun sorumlusu yağmur değil. Bizzat kendi iradesini yanlış kullanmak ya da hiç kullanmamaktan hasıl olan bir şey. Evet. Dolayısıyla yağmura baktığımız yağmur rahmettir diyoruz doğrudan doğruya. E bazıları zarar görüyoruz. Görebilir. O onların kendi seçimleri bir anlamda. Evet. Su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki su ihtiyarı ile ve kesbi ile onun hakkında şer oldu. Evet. Yağmur yağsam mı, yağmasam mı diye geri düşündüğümüzde e, olmuş olabilecek bu tür neticeleri de düşünüp yağmasa daha iyi olur diyemeyiz. Çünkü bir sürü hayırlı neticeler de hasıl olmuştur. Ve Cenab-ı Müsarrid ederken zaten yağmurun yağışına emrederken bütün bu neticeleri birden görüyoruz ve hayrın mutlak olduğunu Efendim şerrin tebeyi olduğunu ve çok zaman da o şere muhatap olanın e, bu işi kendi seçimiyle yaptığını bir anlamda e, takdir ettiği için yağmuru gönderiyoruz. Dolayısıyla yağmurun yağması rahmettir. Hem ateşin halkında çok faydeler var ateş de aynı şekilde yani yemeğimizi pişiriyor bizi ısıtıyor. Aydınlatıyor vesaire. Asırlar bu insanlık için en büyük hizmetkarlardan bir tanesi olmuş ateş. Hem ateşin halkında çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazıları suyu kesbiyle suistimaliyle ateşten zarar görse ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi suyu ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu. O hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl hayr kesir için şer kalil kabul edilir. Yani büyük bir hayır gelecekse ufak tefek şerlerde göz ağrı edilir. Eğer şer kalil olmamak için hayr-i kesir intihac eden bir şer terk edilse, eğer şer kalil olmamak için hayr kesir kesir'i eden bir şer terk edilse, o vakit şer kesir irtikap edilmiş olur. Ha i̇şte küçücük bir şer olmasın diye büyük bir hayrı reddettiğimizde evet Her şerri kalil olmamak için hayır keseri intihac eden bir şer terk edilirse o vakit şerri kesir irtikab edilmiş olur mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur evet yani yani savunma söz konusu. Çanakkale gibi mesela düşünün. Şimdi asker sevk etmekte elbette bazı zararlar var. Birçok evlad o vatan zarar görecek. Şehit olacak. Sakat kalacak. Vesaire. Dolayısıyla bazı şerler söz konusu olacak. Fakat o cihatta ayrı kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse o vakit hayr kesir gittikten sonra şer kesir gelir. İşte o zaman bir kısım evladı vatan zarar görmemekle beraber tüm vatan işgal altında olabilir. Sonra daha büyük bir şer hasıl olur. Dolayısıyla burada aklın gereği nedir? Küçük bir şerri kabullenmektir. Hem mesela kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Evet, kangren olmuş bir artık ümit de kesilmiş, bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. O durumda bedenin sahate kavuşması ve tehditten kurtulması için o parmağın kesilmesi lazım. Yoksa tüm bedeni kaybetme ihtimali bile var. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin, ve şeytanların ve muzırların halk vicatları şer ve çirkinlik değildir. Evet. İşte kendisi şer gibi, zarar gibi, bela gibi, şeytan gibi zararlı şeylerin yaratılması şer değil. Çünkü çok nitaycı, mühimme için halk olunmuşlardır. Evet. Yani Cenab-ı Hak'la bizim farkımızı önce ortaya koymak lazım. Biz düşünürken tek tek düşünüyoruz bir anlamda. Konuşurken kelime kelime hece konuşuyoruz. İnsanları dinlerken teker teker dinliyoruz. Dolayısıyla insanın konuşması, düşünmesi, iş yapması hep teker teker ve nöbetleşedir. Bir anda birçok şeyi yapamıyor, bir anda birçok insanı dinleyemiyor, bir anda birçok insanla ayrı ayrı konuşamıyor. Dolayısıyla insan teker teker yapar. Dolayısıyla insanın yaptığı iş o insanın değeri nispetindedir bir anlamda. Yani yaptığı işe göre o insan değerlendirilir. Onun için büyük adamlara küçük işler atfedilemez. Yani bir padişahı evinin önünü süpürürken düşünmek doğru değildir. Niye? Çünkü çok büyük işlerle, işlerle uğraşması lazım. O küçük iş onu meşgul eder ve çok önemli işlerini geri bırakır. Bir padişahtan böyle bir davranış beklenmez. Onun için haşa biz e, insan böyle olduğu için yani bir iş yaparken başka bir iş yapamıyor. Cenab-ı Hakk'a da haşa düşündüğümüz zaman kendimiz gibi düşünüyoruz yanlış olarak. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bir iş yapması başka bir şey yapmasına mani değil. Bir anda bütün mahlukatını görür, ayrı ayrı ihtiyaçlarına e, muttali olur ve ayrı ayrı ihtiyaçlarını verir. Bir iş diğer işe mani olmaz. Fakat insan yanlış olarak kendi gözlüğüyle baktığı için durumu böyle görüyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir hadisenin bütün sonuçlarını aynı anda görebiliyor. Dolayısıyla bir şeye müsaade ediyorsa eğer onun hayırlı neticeleri, şer olan neticeleri çok galiptir ki müsaade ediyor ve yaratıyor. Evet. Dolayısıyla şeytanın yaratılışı böyle, ateşin, yağmurun yaratılışı böyle. Bazen başımıza gelen musibetlerde de bu var. Yani musibet zahiren bizim hoşumuza gitmiyor. Bizi rahatsız ediyor. Ama uzun vadede düşünüldüğünde, sonuçları itibariyle bakıldığında toplamda ...bunun hayır olduğunu hem de çok önemli bir hayır olduğunu görüyoruz. şehrin çok cüz-i tebe'yi e, kaldığını fark ediyoruz. Belki de bu dünyada bile fark edemeyeceğiz. Ahirette fark edeceğiz. Ama şunu bildiğimiz zaman her şeyin Cenab-ı Hakk'ın sevk ve idaresinde ve kontrolünde olduğunu insan bildiği zaman... ...her şeyde bir hikmetin ve her şeyde mutlaka bir rahmetin olduğun insan e, imanıyla kabulleniyor... Böyle olunca hadiselere bu gözlükle bakıyor. Onun için musibetler, belalar, şerler o insanı üzmüyor, strese sokmuyor bir anlamda. İnsan bu iman seviyesini elde etmişse. Evet. Mesela, melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Şeytan Allah bize musallat etmiş. Niye etmiş? Melaikeler etmemiş ne oluyor? Şeytanlar, şey melekler oldukları yerde duruyorlar. Onlar için gelişme diye bir şey söz konusu değil. Çünkü onlar imtihana muhatap değiller. Bir idmanları yok bu anlamda. Neyseler olar. Melekler. Terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir. Tebedül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanları musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir. Ne akısıdır. Onlar da neyseler, öyledir. O kadar. Düşmeler de söz konusu değil, yükselmelerde. de. Alem insaniyette ise meratibi terakkiyat ve tedamiyet nihayetsizdir. Fakat insanın yükselebileceği öyle yüksek noktalar var, düşebileceği öyle çukurlar var ki. Sonu yok adeta. Nemrutlardan, firavunlardan tut, ta sıddıkın evliye ve enbiyeye kadar. Uzun bir mesafe-i terakki var. Evet, bir yandan firavun ve nemrut olabiliyor insan. Diğer taraftan da Evliyanın en sıddıkları, hatta peygamberlik mertebesine kadar yükseliyorlar. Sen bu kadar düşebiliyor ve bu kadar yükselebiliyor. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi ervah-ı temiz ve tefrik için, şeytanların ile ve sırrı teklif ve bahs-ı enbiya ile bir meydan imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmıştır. İşte, İnsan ruhları bu kadar farklı mertebededirler. bunları birbirinden ayırmak için şeytanların khılkatiyle ve sırrı teklifiyle şeytanlar yaratılıyor ve insan mükellef oluyor. Sorumluluk mevkine yükseliyor. Görevli oluyor. Ve basyenbeya ile ya da peygamberlerin gönderilmesiyle bir meydan imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmıştır. Demek ki dünya nedir? O zaman bir imtihan meydanı. Bir tecrübe meydanı, bir cihat meydanı, bir müsabaka yarış meydanı açılmış. Eğer mücadele ve müsabaka olmasaydı maden insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Evet. Herkesin madeni ortaya çıkıyor bir anlamda bu hadiselerle. Ala iyiliğindeki Ebu Bekri Sıdık'ın ruhu esfeli i Safir'indeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Ebu Bekir kim? Ebu Cehil kim? Ama beraber görünüyorlardı önceden. Ama hadiseler, şeytan, nefis, cihat, musabaka bunlar öyle farklı yerlere, konumlara yükseltti ve düşürdü ki. Evet, insan kabiliyetinin, değerinin ortaya çıkması söz konusu oluyor. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve küllü neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki su istimalattan ve kes denilen mübaşeret hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kes bir insana aittir, icat-ı ilahiye ait değildir. Evet. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bir şeyi yaratırken bütün sonuçlarına bakarak yaratıyor ve asıl kastı da iyiliği, güzelliği yaratmak. Fakat insan bir tek şeye bakarak ve bazen hainane o işi yapıyor. Sonra hainane niyetinin sonucunu sonucu insan suçlu oluyor ve ceza görüyor. Evet. Sonra çirkinlik insanın kendisine ait yaratana değil. Yani bu işte yaratmanın çirkin olmadığı, yani şerri yaratmanın çirkin olmadığı, şerri yapmanın, şerre kastetmenin çirkin olduğu değişik şekillerde Üstad tarafından ifade ediliyor, ediliyor birçok yerde. Belki şöyle bir örnekle birkaç cümleyi izah edip geçmekte fayda var. Mesela göz ve görmek muhteşem birer nimettir insan için. Gözü de yaratan Allah, gözle görmeyi yaratan da Allah. Gözle beyin arasındaki münasebetleri kurup, görme denen hadiseyi hasıl eden Allah'tır. Bu insanın anlayamadığı bir mekanizma hatta, evet, çok azın anladığı bir mekanizma. Dolayısıyla insan kendisine verilecek bir şey değil zaten. Dolayısıyla gözü de görmeyi de yaratan Allah. Ama bir, mesela iyiliğe çevirdiğimizde gözümüzü gördüren Allah da haşa köstüğe çevirdiğimizde gördüren bir başkası mı? Ya da iyiliğe çevirdiğimizde nazarımızı biz yapıyoruz ya kötülüğe çevirdiğimizde başkası mı? Değil. Dolayısıyla nereye bakarsak bakalım görme muhteşem bir hadisedir. Dolayısıyla görmenin sorumluluğu yoktur. Bilakis görmek muhteşem bir e, nimet olduğu için şükrü gerektirir. Ama onu hayra ya da şerre doğru çevirmek insan iradesine bırakıldığı için sorumluluk insana aittir. O şerri görürken de insan görme denen muhteşem e, nimetle görüyor. Hayrı görürken de. Allah bize bacaklar vermiş yürüyelim diye. Bu bacaklarda hayra yürüdüğümüzde yürüten yine Allah. Bacakları yaratan da Allah'tır ama meyhaneye ya da camiye gitmeyi tercih eden biziz. Evet. Böyle baktığımızda yaratmanın şer olmadığı fakat tercihiyle insanın kötülüğü kendisi tercih ettiğin te kötülüğü kendisi tercih ettiğin sorumlu olduğunu anlayabiliyoruz bu örneklerden. Eğer sual etseniz ki bir i̇set Enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. El hükmünil ekser kaidesince ekser ondan şer görse o vakit halkı şer, şerdir. Hatta bir i̇set Enbiya dahi rahmet değildir denilebilir. Evet. Böyle bir soru. Şimdi peygamberler gönderilmesiyle imtihan söz konusu oluyor. Peygamber gönderilene kadar insanlar mesul değil. Tebliğ yok. Tebelliği yoksa sınav da yok. Çünkü insan doğrudan doğru ilahi emirlerin Cenab-ı Hakk'ın arzularının ne olduğunu bilemez. yüzden peygamber gelmesi lazım. Dolayısıyla peygamber gelene kadar ki döneme fetret dönemi deniyor. İki peygamberin arasındaki döneme. O dönemdeki insanlar mesul değiller. Evet. Dolayısıyla cehenneme de gitmeyecekler. İnsan diyor ki yani işte bu kadar günahlarla muhatap olan insanlar özellikle bakıyor ki ya keşke biz de peygambersiz bir dönemde gelseydik. Böylece kurtulmuş olurduk, sınav olmamış olurduk. Bu doğru bir yaklaşım mı? Evet. Çünkü hatta insanların ekseriyeti mesela şu anda işte toplumun ancak beşte biri Müslüman. Geri kalan sahir dinlerden ya da dinsizler. Evet. Dolayısıyla insanların büyük kısmı küfre giriyor. Büyük kısmı mesuller. Dolayısıyla cehennem olacaklar. E nasıl ki peygamberin gelişe rahmet oluyor. İnsanların saadetine vesile oluyor diyebiliyoruz. Dolayısıyla çoğunluk eğer o yüzden küfre giriyorsa hüküm çoğunluğa göre verilir. Kaidesiyle. Bu şer şerin yaratılması şer oluyor. Peygamberlerin göndermesi rahmet değil. Denebilir bir sual. El cevap Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Yani çoğunluk kavramına cevap öncelikle. Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Yani kalite önemli olan, sayı çoklu değil. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Nasıl çoğunluk dediğimiz şey değer olarak çoğunluğun ifade edilmesi ki o da keyfiyete bakıyor yani kaliteye. Mesela yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve mücadeleye hayatiye masar olmazsa, 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Elimizdeki vurma çekirdekleri düşünün, çekirdek olarak korumak istiyorsunuz ama bunların bir kısmının kabiliyeti istidadı bozuk olduğu için toprak altına koyduğunuzda bunun 80 tanesi zayi olacak belki. Yani böyle bir ihtimal var. Fakat verdiğimiz zaman o şey 20 tanesi er. O su vermekten, kimyevi bir muameleyi görmekten ve bir çeşit hayat mücadelesine muhatap olmaktan kaynaklanan bir sonuç var. Su verildiği ve mücadeleyi hayata maruz kaldığı vakit sui mizacından 80'i bozulsa, 20'si meyvedar 20 hurma ağacı olsa diyebilir misin ki su vermek şer oldu, ekserisini bozdu? Elbette diyemez. Çünkü o 20, 20 bin ükmine geçti. Yani 20 tane hurma ağacı hasıl olacak o 20 çekirdekten, 20 bin tane çekirdek hasıl olacak onlardan. 80'i kaybeden, 20 bini kazanan zarar etmez şey olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle 500 kuruş eder. Fakat o 100 yumurta üstünde tavuz oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si, 20 tavus kuşu olsa denilebilir mi ki çok zarar oldu? Bu muamele şer oldu. Bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır öyle değil, belki hayırdır. Evet. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi 400 kuruş fiyatında bundan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. Evet. Aynı örnek tavus kuşu üzerinden değerlendiriliyor. Yani 100 yumurta elinizde 100 yumurta var. Koysanız 80 tane çıkacak. Biliyorsunuz da bunu belki. Koymayalım o zaman. Böyle bir mantık yürütülemez. Çünkü 20 tane olsa 20 tane tavus kuşu hasıl olacak. Ve o belki 20 bin tane tavus yumurtasına kaynaklık edebilecek. ileride nesil olarak. Evet. Dolayısıyla böyle bir muamele çirkin denemez. İşte Nebeşer, Beşer bir set i Enbiya ile, sırrı teklif ile, mücadele ile, şeytanlarla, muharebe ile kazandıkları, yüzbinlerle Enbiya ve milyonlarla Evliya ve milyarlarla sıfya gibi alem ins insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukaberinde kemiyetçe kesretli, keyfiyetçi, hemiyetsiz, hayvanat-ı muzırran evinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Evet, peygamberlik geldiği zaman elbette bir kısım insanlar, yağın ayranın ayrılması gibi ayrıldılar ya da buğdayla samanın ayrılması gibi ayrıldılar. Niye yani buğdayla saman aynı değerde değil ki? Yağ ve ayran aynı seviyede değil ki. Evet. Dolayısıyla nasıl bir ayrım yapıldı? İnsanlığı insanın kaymağı hükmünde olan gerçek kabiliyetler bir tarafa, tortusu hükmünde olan insanlar diğer tarafa ayrıldılar böyle bir muameleyle. Doğru, çoğu tortu olarak kaldı. Çok az bir cevher elde ettik belki. Ama o azıcık cevher o kaybedilen tortuların çok çok üzerinde anlam ifade ediyor. Şu en sondaki cümlede çok enteresandı. Kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe hemiytsiz hayvanat muzırran evinden olan küffar ve münafıkları. Evet. Sayıcı çok Belki inanmayanlar, günaha dalanlar, sayısı çok fakat ne tür bir değer ifade ediyorlar ki? Hayvanatı muzuran evinden diyor, da haşeratı muzuran evinden başka bir yerde kullanılan bir tabirle ya da muzur bir kısım hayvanlar tabiri kullanılıyor. Yani haşerelerin insana göre kıymeti ne ki? Evet, gerçek insana göre de aslında bu günaha ve küfre dalan, Allah'a isyan eden, bu kadar nimete nankörlük eden insanların durumu bundan farklı değil. Dolayısıyla böyle bir kısım hayvanın telef olması anlamında onların cehennem odun olmaları çok büyük bir kayıp değil. Evet, dolayısıyla kar zarar hesabı, e, hikmet ve rahmet hesabı ona göre yapılmalı. Ta ki insanın imtihanının ya da peygamberlerin göndermesinin insanla saadet mutluluğun anahtarını getirdiği anlamı taşıyor. Tabi insan sadece dünya hayatına sadece bu imtihan meydanına bazen nazarını atfettiği için konuyu doğru değerlendiremiyor. Bu dünya meydanı uzun hayatımızın sonsuz uzanan hayatımızın kısacık bir dilimi fakat bu dilime göre bundan sonraki hayat serüvenimiz devam edecek. Evet dersimizi burada bitirelim Subhaneke le rabbil